Evden çıkarken okunacak dua. Bismillahirrahmanirrahim. ala Allah'ın adıyla. Allah'a güvendim. Allah'a dayandım. Çaba ve güç gösterebilmemiz ancak Allah'ın izniyledir. Derse kendisine ihtiyaçların karşılandı korum altına alındın denilir ve şeytan o kimseden uzaklaşır.